Çıkmış bir gün namazdan sonra demiş ki insanlar beni dinleyin demiş. Bazı çoluk çocuk anlamadıkları fetvalara karışıyorlar. Şu helaldir bu helaldir diyorlar. Onlara uyup birisi zina eder. Onu da vallahi taşlarım burada dikkat etsin demiş. İsmini vermemiş ama diyeceğini demiş. Sonra anlaşılmış ki İbni Abbas. Biraz önce dedik ki o meseleyi bilmiyor. Tebuk gazvesinde konuşulmuş. O da orada değildi bilmiyor bu meseleyi. Yanlış söylüyor. İbni Abbas'ın bile yanlışı olur. Ebu Hanife böyle iştahat etmiştir. Evet demiştir ki kadın babasına sormak zorunda değil. Ama ümmetin geri kalan bloku olduğu gibi yüzde 98'i baba onayı olmadan kıyılan nikah batıldır demiştir. Şimdi üniversiteye okumak için gelmiş yüzlerce kızın iffeti bu konuda suistimal edildiğini, üniversitelerin uyduruk nikahlarla evlenmiş yüzlerce genç tarafından Allah'ın şeriatının heder edildiği mekan haline geldiğini Bilmeyen bir müftü sırf Hanefiliği taklit edeceğim diye fetva verebilir mi? Böyle Hanefilik olur mu? Ya e bu Hanife o kızın bir defa İstanbul'a gelmesine haram diyor. Oradan niye başlamadın sen? Ha? O zaman da İmam Şafii'den alıntı yapıyorsun. O zaman İmam Şafi Dedi ki indirim herkes ticaret merkezlerine gidiyor. Ucuz hangisi? oradan alıyorsun. Yüzde beş indirim var burada. Bu din değil. Din değil. Din dünya meta değil ki ucuzunu kolayını kolay pratik kullanılanını bulacaksın. Allah'a daha yakın olanı takvaya zühde daha yakın olanını bulacağız. Kardeşler mezhepler oyuncağımız değildir. Biz mezhep hanefi filan kim demiş nereden hanefi olduk biz ya? Nereden hanefi olduk? Bizim eğer hanefi isek hanefi imamımız kendi dönemindeki siyasi çalışmaları yön vermiş bu uğurda hapishanelere girmiş birisidir. Dünya kaç kıtadır ondan haberimiz yok Böyle Hanefi olur mu ya Şuursuz Hanefiyiz o zaman biz Bir ucundan yakalayıp Kestirmeden gitmek yok Kardeşler Ebu Hanife Zühdünde Takvasında ibadetinde, ilminde, eşi ve benzeri Kendisinden sonra bir daha gelmeyen Bir Allah dostudur İlmi Allah içindi Cennete girmek için Rabbinin rızasını kazanmak için ilim öğrendi ve talebe yetiştirdi ama bu onun put olduğunu göstermiyor peşinden gideriz ümmeti Muhammed'in onuru dik duruşu eğer Ebu Hanife'nin dışında biriyle de amel etmemizi gerektiriyorsa orada dururuz eğer Ebu Hanife'nin bir fetvası bu asırda fitneye fesada sebep olacaksa Malik bin Enes'in gibi öbür türlüyse Allah niye dördüne de hak dedirtti bize? Nitekim Osmanlı Devleti son döneminde Bir mecelle Oluşturmak istediler Yani mecelle bir kanun Anayasa gibi bir şey oluşturalım dediler ee, Hanbe, Hanefi devleti Olduğu halde padişah Şeyhülislam ulema Kökten hanefi mezebinden oldukları halde Mecelleyi Dört mezhebe göre hazırladılar Çünkü bir devlet Kanun namesi oluşturacak düzeyde Bir mezhep yeterli değil Şimdi de Ulema konseyleri oluşturulurken bütün mezheplerin müştehitlerinden, alimlerinden insanoğlu getiriliyor, alim getiriliyor. Onların ortak kanaatine Allah'ın hükmü deniyor. Çünkü dünya çok büyüdü, ilme çok fazla ihtiyaç var. Bu büyük gelişmeleri tek bir insanın kafasından eğer vahiy destekli değilse algılamak çok zor. Bu şüphesiz Fitne çıkarmak isteyen için fitneye uygun bir zemindir. Lakin biz fitne istemiyoruz. Allah'ın rızasını istiyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.